Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Biz Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah hamdolsun. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamd edilmeye layık olan O'dur. Allah bizi kendisine göre hamde layık olan kullarından eylesin. Sözün başında sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. <gülüyor> ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendimiz öncelikle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Hamdolsun. Nasılsınız? Eler de bir şey, inşallah. Efendim öncelikle bir kardeşimiz duygularını vermiş. Çerkes köyden Nurhan Aysal efendim. Allah'ın selamıyla selamlıyorum sizi ve bütün kardeşlerimizi efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını öğrendikçe hep ona yakın olanlara, onun zamanında onunla birlikte olanlara imrenirdim. Ben de o zamanda dünyaya gelseydim onlar gibi olurdum diye hayıflanırdım. Bir tanıdığım bir konuşma sırasında o devirde yaşayıp ona iman etmeme tehlikesine düşebilirdik. Biz o devirde olmadığımız için direkt ümmet olduğumuz için şanssız diye bir fikir beyan etti. Ben şimdi anlayamadım hangisi şans, ümmet olmak. Benim gördüğüm, yaşadığım toplumsa benim yaşadığım, yaşamak zorunda bırakıldığım hezeyanlar neydi? Sorumun cevabını yine sizde buldum efendim. İki bakışta yanılmışım. Allah kullarına haksız Allah kullarına haksızlık etmez. Kıyamete kadar bütün kullarına muamelesi aynıdır. Allah'ı ve peygamberi seviyorum demekle olmuyor. Tatmak lazım. Zira herkes sevdiğini söylüyor, tam tersini yaşıyor. Bu sevginin hakkını verenleri tenzih ediyorum. Ben peygamberime yakınlığı sizinle tattım. Eğer onu görseydim size duyduğum büyük sevgiyi ona duyacakmışım. Size duyduğum sevgiden onu nasıl sevdiğimi anladım, tattım. Ben onu sizin üzerinizden sevdim. Rabbim bana haksızlık etmemiş. Başka kullarına da torpil yapmamış. Anladım elhamdülillah. Ondan yüzümü döndüm her anımdan Allah'ımdan af ve mağfiret, peygamberimden af ve özür diliyorum. Allah'a çok dua ettim. Melekler kucak dolusu cennet çiçekleri sunsun benden size ve peygamberime. Bilmiyorum duam kabul olmuş mudur? O çiçeklerin ancak gölgesi olur dünya çiçekleri. Onun adına size gönderdiğim laleleri kabul edin efendim. <gülüyor> Nimete vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Saygı ve hürmetlerimle ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahir Rabbi alaamin. Salatu salam size ya Seyyid Al Ewlin ve Al Akhirin. Ve ilah Jami Al Mbiayi ve Al Murtalin. Ve ilah Jami Al Ulayi. Ve Nurhan kardeşimiz gayet güzel anlattı. Mutlaka hakikati olduğu gibi öğrenmek gerekir, anlamak gerekir. Allah'ın hiçbir kuruna torpil yapmayacağını veya zulmetmeyeceğini anlayıp bunu tatmak gerekiyor. Bunun içinde Allah mutlaka bir şekilde kuruna bunu öğretir, bunu tattırır. Her mümin Allah'a iman etmiş, Resulüne iman etmiş, her mümin mutlaka ister ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dün zamanında dünyaya gelmiş olsun, onunla beraber olmuş olsun, onunla beraber İslam'ı yaşasın, kulluğunu onunla beraber yapsın, fedakarlığı onunla beraber yapsın, hatta kendini ona süper etsin, onu canından önce tutsun. Her mümin mutlaka bunu ister, istemelidir. Eğer bunu böyle isteyemediyse, bu durumda imanda bir sorun var demektir. Ama biri bir müşid-i kamile tabi olunca, gerçek manada tabi olunca bunu görür ve anlar ki, Allah aynı imkanı ona da vermiştir. Ve kıyamete kadar bu imkan devam eder. Onunla beraber olmadan, bir müşid-i kamille beraber olmadan, bunu anlamak, bunu yaşamak, bunu tatmak mümkün değildir. Sahabe neden Resûlullah Efendimiz'e tabi olup bununla beraber malarıyla, canlarıyla onun yolunda cihad ettiler? Allah'a kul olmak için, Allah'a dost olmak için, kendisini yaratan Rabbi kendisini sevsin diye, kendisinden razı olsun diye, ebedi hayatını kazansın diye. Kıyamete kadar aynı şekilde Peygamber varisleri geldiğinde, müşid Kamiller geldiği yerinde, ona tabi olanlar için de aynı şey geçerlidir. Onunla beraber Allah'ın rızasını kazanıyorsun, dostluğunu kazanıyorsun, Allah'ın sevgisini kazanıyorsun, ebedi hayatını kazanıyorsun, Hazreti insan olmayı kazanıyorsun. Bu durumda hiçbir şey değişmemiştir. Her şey aynıdır. Ama nefis bunu kabul etmez. Bunu kabullenemez. Bir sürü bahane üretir. Şeytan bir sürü vesvese verir bu konuda. Bu yolda. Ne demişti şeytan kovulurken? Silat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Gelenlerin sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelip onları saptıracağım. Çoğunu şükreder, bulmayacaksın buyurmuştu. Ayet-i Kerime'de. Çoğunu şükreder, bulmayacaksın demek ne demek? Bir nimeti alıp Şükretmek ya da şükretmemek vardır. Bir de nimeti görüp alıyorsa bu durumda şükretmeyi kabul etmiştir. O nimeti kabullenemiyorsa şükretmeyi de kabul edememiştir. Kıyamete kadar bu böyledir. Evet, Müşid-i Kamil ile beraber sahabenin kazandığını kazanıyoruz. Diğer peygamberlerle beraber olanların kazandığını kazanıyoruz. Hepsinin kazandığı tek bir şey vardır. Nedir o? Allah'ın rızası, dostluğu, cemali, ebedi hayatı. Bunun için Allah'a şükretmek lazım. Allah'a hamd etmek lazım. Allah'ın nimetini görüp ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah dilediğini, dileyenleri, kendisini dileyenleri Zatına seçer. Bu durumda o Allah'ı seçtiği için, tercih ettiği için Allah onu seçmiş, Allah onu tercih etmiştir. Bütün mesele gönül itibariyle bunu bilmektir, buna iman etmektir, bunu tatmak, bunu yaşamaktır. Nasıl ki peygamberler gelmişler, onlarla beraber olan sahabesi gelmişse aynı şekilde kıyamete kadar bu böyledir, bu ümmetin içinde peygamberleri temsil eden Allah'ın kulları, velileri vardır. Sahabeyi aynı şekilde temsil eden Allah'ın kulları vardır. Sahabenin kazandığını kazanmış olan, eğer ümmetten herhangi biri, herhangi bir sahabenin yaptığı gibi yaparsa, iman ettiği gibi iman eder, salih amel işler, malıyla canıyla Allah yolunda cihad ederse, o sahabe neyi kazanmışsa, o da onu kazanmış olmaz mı? Kazanmış olur. <gülüyor> Yok eğer onlar başkaydı, onlar özel insanlardı, hiç kimse onlara yetişemez deyip böyle tuhaf, garip bir hüküm verirse, bu durumda ne demiş olur? Allah onlara torpil yapmış olur, Allah onları özel olarak yaratmış. Demiş olur ki, bu Allah'a ters düşmektir, Kur'an'a ters düşmektir. E söyleyen mutlaka bunu cehaletinden söylemiştir ya da aşırı olan o muhabbetinden söylemiştir ki hakikati de anlamamış demektir. Nasıl? Yani biri şimdi herhangi bir sahabe gibi yapsın, onun kazandığını kazanmamış olsun. Yani Allah böyle mi hüküm veriyor? Haşa! Yakışır mı böyle bir hüküm? Allah peygamberleri içinde aynı şeyi söyledi. Evet. Allah Resullerini seçer dedi. Yaratır demedi. Onu peygamber olarak yaratır demedi. Seçer. Nerede seçmiş? Elbette ki dünyaya gelmeden önce seçmiştir. Neden seçmiştir? Allah ayet kerimede buyuruyordu. Allah sizin ne olduğunuzu biliyor. Nasıl olduğunuzu biliyor. Nefsinizi temize çıkarmayın. Siz daha yaratılmadan da Annenizin karnındayken de Allah sizi biliyordu. Muameleyi ona göre yapmış. Seçimi ona göre yapmış. Sonra muameleyi ona göre yapıyor. Evet. Onun için Allah hiç kimseye torpil yapmaz. Hiç kimseye de zulmetmez. Yeter ki kul kazanmak istersin. Manevi olarak bir kul neyi kazanmak isterse Allah mutlaka onu ihsan eder, ikram eder. Onu reddetmez. Evet, zahiri olan nimet, dünya hayatındaki nimetler başka ama Allah onu ebedi hayat için yaratmış. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Asıl hayat Allah katındaki hayattır. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Bunun içinde tercihi ona bırakmış. O neyi tercih ederse Allah onu verir. Onu ikram eder. Yeter ki duasını hem diliyle, hem gönlüyle, hem fiiliyle yapsın. Bunun için ona her türlü vesileyi, sebebi yaratır. İmtihanı önüne koyar. Hadi kulum, sen böyle dua ettin, böyle tercih ettin. Hadi gel, hadi yap, buyurun. Evet, nimeti al, duanı kabul ettim. Ahiret konusunda, evet, her kulun duasını mutlaka kabul eder. Bu onun vaadidir. Ama dünya hayatında hiçbir vaadde bulunmamıştır. Hiçbir peygambere de dünya hayatı için bir vaadde bulunmamıştır. Dünya imtihan yeri, ahireti kazanma yeri. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanma yeri, Hazreti insan olmayı kazanma yeridir çünkü. Evet, dünyasını ahiretine kurban etmeyen ahireti alamaz. Nefsini, varlığını, benliğini Allah'a kurban etmeyen Rabbini kazanamaz. Rabbinin güzelliğini, dostluğunu, sevgisini kazanamaz. Onun için tercih kula aittir. Kardeşimiz gayet güzel anlattı. Anlaşılsın diye söyledim. Biraz daha izah ettim inşallah. Kardeşimize selam olsun. Allah razı olsun inşallah. Efendim Mehmet Selim Polat, Hocam sizden biri kovulursa kendini affettirmek için ne yapmalı? Bizim herhangi bir kimseyi kovmamız mümkün değildir. Böyle bir şey asla olmaz. İnsan kendisi kaçar. Kendisi ters tarafta durur. Yol Allah'a giden yoldur. Biri Allah'a ters düşmedikçe bize ters düşmüş olmaz. Ama biri eğer Allah'a ters düşerse, Allah'ın yap dediğini yapmaz, yapma dediğini yaparsa, bununla beraber eğer, Allah'ın dosdoğruya olan silah ve müstakibini bozmaya çalışır. Başka türlüğü göstermeye çalışırsa ne yapmıştır? Kendini ateşe atıyordur. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Kim Allah hakkında suizanda bulunursa Allah ona gazap eder, onu lanetler. Aynı şekilde kim velime boz ederse ona har bilanelerim dedi. İnsan bilerek kendini ateşe atıyor demektir. Evet ne yapması gerekir? Allah'a dönüp tövbe etmesi gerekir. İstigfar etmesi gerekir. Yanlışı nerede yapmışsa orada onu düzeltmeye çalışması gerekir. O dost doğru yolu eğri göstermeye çalıştığı için evet, tavrını Allah'tan yana koyup insanlara karşı mahcup olayım ama Rabime karşı mahcup olmayayım deyip tövbesini aşıktan yapması gerekir. Çünkü günahı yanlışı aşıktan yapmış, başka tarafa davet etmiştir. Bu durumda tövbesini de aşıktan yapması gerekir. Aynı şekilde yanlış yaptığını, tövbe ettiğini, istiğfar ettiğini ortaya koyması lazım ki Allah tövbesini kabul etsin. Allah tövbesini kabul edince evet ne yapmış olur? Aynı şekilde ...yanlıştan dönmüş. Bununla beraber mürşidi de onu kabul etmiş olur. Evet. Efendim Tülay, Hergül, Sarıkaya, Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Ben 45 yaşındayım. Bu zamana kadar Rabbimin çok mucizelerini ve musibetlerini gördüm. Ve her daim Rabbimden razı olacak şekilde yaşadım. Bununla birlikte... ...beni size gönderen Rabbime... ...hamdolsun... Ben Allah'ın bana sunmuş olduğu her şeyden razıyım. Dilerim Rabbim de bizden razıdır. Benim babam yok. Çocuklarımın da babası vefat etti. Biz ailecek sizi babamız yerine koyuyoruz. Sizi çok seviyoruz. Her daim sizi izlemek istiyoruz. Sohbetlerinize doyamıyoruz. İstiyoruz ki sabahlara kadar sizi dinleyelim. Ablam da sizi çok seviyor. Bu dünyada ölmeden önce inşallah gelip sizin elinizi öpmek istiyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah'a amenet olun. Emeği geçen tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Bizi kardeş eylesin. Allah bizi huzura aldığında hesabı beraber vermeyi nasip etsin, ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Bu dünyada yaşadığımız sıkıntı ne olursa olsun. Hele bir de eğer aile büyüklerinden birini kaybederse bu çok ağır bir imtihan, çok zorlu bir imtihan. Mutlaka Allah bunun karşılığında evet, ikramda bulunur. Kul sabredince, isyan etmeyince, imtihani Rabbinden bilince, Bunun karşılığı sadece cennet olur. Evet. Onun için Allah ayet-i kerimede Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. <gülüyor> o sabrımıza karşılık Allah'ın sevgisini kazanıyoruz. Allah bizi seviyor. Sevmeyi dilemiş. Onun için imtihanın en büyük günü Resulullah Efendimiz'e, peygamberlere sonra sonra ona yakın olanlara verir. Neden? Sevdiği için. O sevgiyi hak etmiş. O sevgiye layıktır demektir bu. Allah da muameleyi ona göre yapar, ona göre imtihana tabi tutar. Onun imtihani de ona göre büyüktür. Hiçbir zaman ibadetlerimizle kazanamadığımızı Allah böyle imtihana tabi tutup ikramda bulunur. Dünya hayatı dediğimiz bir günlük bir hayattır. Allah dünyaya bugün diyor, ahirete de yarın diyor. Yarın kazanmış olanlar ebedi olarak kazanmıştır. Kaybetmiş olanlar da ebediyen kaybetmiştir. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü ve kıyamet yerinden bir sahneyi beyan ederken buyurur ki bir kulu hesap yerine getirirler. Dağlar gibi günahları vardır. Sevap kefesinde neredeyse boştur. Hiçbir şey yoktur. Sonra kul cehennemi hak etmiştir o duruma göre. Kulun o sevap kefesine bir şey konur, sevap kefesi ağır gelir, cennete yüksek makamlar kazanır. Herkes merak eder, acaba bu nedir diye. Bu hangi ameldir? Allah buyurur ki, bu kurumun dünyada çektiği sıkıntılardır. Ona karşılık bunu ikram ettim. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, kıyamet yerindekiler derler ki, keşke biz dünyadayken vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi, bugün biz de bu nimeti kazansaydık. Evet, bunu böyle haber veriyorsa, bizim bugünden o nimetin sevincini de yaşamamız gerekir. Rabbimize hamd etmemiz gerekir. Evet, mümin ahireti tercih etmiştir. Rabbini tercih etmiştir. Ebedi hayatını tercih etmiştir. Onun için evet bir hamd, bir şükür halinde olup boynumuzu Rabbimize büküyoruz. Evet, sen beni yaratan Rabbimsin. Bana nasıl muamele edilmesi gerektiğini en iyi bilen sensin. Sen bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun, sen hamde layıksın, üvgiye layıksın. Benim için hayır olan O'dur, rahmet olan O'dur, hayır olan, güzel olan O'dur deyip Gönül itibariyle de Rabbimizle beraber olmamız gerekir. İnşallah kardeşimiz de zaten öyle yapıyor, öyle yapmıştır. Hamdolsun. İnşallah hep beraber oluruz öyle. Efendim Manisa Alaşehir'den Meryem Kur. Hocam, kız kardeşim hamile. Bebeği düşmemesi için göbeğinden iğne vuruluyor. Abdesti bozar mı? Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Herhangi bir şekilde iğne yapmak e, abdesti bozmaz. Rahatlıkla ibadetini yapabilir. Bununla beraber böyle abdesti bozan şeyler bellidir. Hükmünü Allah vermiştir. E, böyle işi teferota boğmak doğru değildir. Resulullah Efendimiz buyurdu, bu din kolaydır. Kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini kırar. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemizi anlatıyor. Herhangi bir konuda iki şık arasında kaldığında mutlaka kolay olanı tercih ederdi. Allah da ayeti kerimede aynı şekilde Allah sizin için zorluk dilemez kolaylık diler. Yani abdest bozulur demek başka bir şey. Yeniden abdest almak, tazelemek abdesti e, takvaya daha uygundur demek başka bir şeydir. Abdesti bozmaz. Efendim İstanbul'dan Keser adlı selam hocam namazımı kılıyorum Kur'an'ımı da okuyorum ama tesbih çekemiyorum ne yapmam gerekiyor hocam benle eşim senin sohbetlerine aşık oldu seni evimize davet ediyoruz ne olur gel Allah'a amenet ol üç tane çocuğuma dua istiyorum demiş efendim Allah razı olsun Allah çocuklarını da salih evlat eylesin inşallah Sağlık, sağlık, afiyet, ihsan etsin inşallah. Kardeşimiz bizi evine davet ediyor. Şu anda kardeşlerimizin evine misafir olmuşuz. Şu anda beraber sohbet ediyoruz. Onlar soruyor, biz cevap veriyoruz. Ne demektir? Aynı zamanda evlerine de misafir olmuşuz demektir. İnşallah zahiri misafirliği de Allah ihsan eder, ikram eder, imkan verir. O da olur inşallah. Kardeşimizin bir de Tesbih çekemiyorum demişti. Tesbih derken Allah'ı tesbih etmek, hamd etmek, zikretmek, tövbe etmek, istiğfar etmek demektir. Biraz alışkanlık haline gelmesi gerekir. Bunun için de mutlaka gün boyu, fırsat bulduğumuz her anda sohbetimizi Rabbimizle yapmamız gerekir. Derdimizi, halimizi ona arz etmemiz gerekir. İsteyeceğimizi ondan istememiz gerekir. Bununla beraber Allah e, zikri farz kılmıştır. Beni zikret ki ben de sizi zikredeyim. Beni zikredin ki bana şükretmiş olasınız. Nankörlerden olmamış olasınız. Zikir aynı zamanda şükürdür. Feskuruni eskurkum ve vela tekfurun. Onun için Rabbimizi e, zikretmemiz gerekir ki O da bizi zikretsin. Ne demektir? Yani sen kendini Rabbini hatırlat. Rabbini hatırla. Zikir hatırlamak demektir. Ya da hatırdakini unutmamak demektir. Allah ile aynı zamanda sohbet etmek demektir. Zikir bize bunu kazandırır. Allah'ın huzurunda olmayı, Allah'ın huzurunda durdurmayı durmayı bize öğretir. Ee, i̇nşallah zikrimizi de yapacağız. Ee, Başlarken ne dememiz gerekir? Rabbim beni zikret demiş. Bu Rabbimin emridir. Ya Rabbi sen bana beni zikret dedin ya ben de seni zikrediyorum. Deyip başlıyoruz. Evet. Efendim Adana'dan Müfide Demir. Selamun Aleyküm hocam. Alan selamı üstünüze olsun. Ben hep gün sizi izliyorum. Soru ve cevaplar programı ayrı bir güzel. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizi tanıdığımdan beri maneviyatım değişti. Allah tekrar beraber umreye gitmeyi nasip etsin. Ellerinizden öperim. Allah selamı üzerinize olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin sizi. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Zaten bütün mesele hayatı yaşarken manevi olarak değişmektir. Manevi olarak büyümektir. Bütün hayatımız boyunca olması gereken şey budur yoksa değişmeyi kabul etmeyen, büyümeyi kabul etmeyen hayatı kabul etmemiştir. imtihanı kabul etmemiştir. Kazanmayı kabul etmemiş, edememiştir. Onun için sürekli büyümek gerekir. Manevi olarak büyümek gerekir. Sürekli biraz daha Allah'a yaklaşmamız gerekir. Biraz daha gönül itibarıyla cennete yaklaşmamız gerekir. Gönlümüzün cennete dönmeye başlaması gerekir. Eğer bu oluyorsa bu durumda silat-ı müstakimde yürüyoruz, koşuyoruz, hatta uçuyoruz demektir. Yok, eğer hiçbir değişiklik yoksa bir sorun var. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İki günü müsavi olan, eşit olan ziyandadır. İki günü müsavi olan ne demek? Yani her gün biraz daha ilerlememişse, biraz daha, marifetullah'a sahip olmamışsa, muhabbetullah'a sahip olmamışsa, imani biraz daha artmamışsa, manevi olarak biraz daha büyümemişse o ziyandadır. Mutlaka büyümesi gerekir. Bunun için çabasını, gayretini sarf etmesi gerekir ki bunu kazansın, manevi olarak büyümüş olsun, manevi olarak değişmiş olsun. İnşallah hep beraber o sirat-ı müstakimde yürüyacağız. Boşacağız, uçacağız ki manevi olarak kazanalım, büyüyelim, Rabbimize yakın olalım, yaklaşalım inşallah. Hamdolsun. Efendim Elif daha güzel bir cümle bilmediğim için sürekli Allah razı olsun diyorum size. Varsa daha güzeli paylaşın, öğrenelim lütfen. Hocamıza bunu sorun Allah razısı için. Allah razı olsun. Biz de sürekli Allah razı olsun diyoruz. Herhalde daha güzel bir kelime olsaydı biz de onu kullanırdık. Çünkü Allah razı olsun demek. Allah'ın razı olması kapsayıcıdır. Allah razı olunca ne, neden razı oluyor? Sevdiki için. Bununla beraber kul güzel yaptığı için. Kul kullukta olduğu için. Allah zaten seviyor. Ama Allah'ın razı olması sevgisini beraberinde kaplıyor. Bu durumda kul da buna layık olmuş olur. Allah razı olsun demek, aynı zamanda sen Allah'tan razı ol, sen Allah'ın razı olduğu bir kul ol. Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul ol demektir. Kelimenin Kelimelerin en güzelliğidir. Nimetlerin en büyüğüdür. Bütün nimetleri içinde toplayan bir nimettir. Allah'ın kurundan razı olması. Allah peygamberlerinden razıdır. Peygamberleriyle beraber o marıyla, canıyla Cihad edenlerden razıdır, hayatını ortaya koyanlardan razı olmuştur. Onun için Allah ne buyururdu O peygambere ilk iman edenler, İslam'a ilk girenler, Allah için hicret edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerden, bir de güzellikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Bütün hayırlar onlarındır ve kurtuluşa erenler, saadete erenler de onlardır. Güzellikle onlara tabi olanlar, evet, bu kıyamete kadar geçerli olan hüküm, güzellikle, evet ihsanla onlara tabi olanlar, kıyamete kadar gelenler, onlara tabi olduğunda, onlar gibi yaptığında, bir peygamber varisiyle beraber olup, onların yaptığını yaptığında, evet, Allah onlardan razı olur, bütün hayırlar onların, Evet Allah e, kurtuluşa sahatete erenler onlardır dedi. İnşallah hep beraber Allah'ın razı olduğu evet, kullardan olmaya çalışacağız. Birbirimize duamız da bu olur. E, en büyük duayı birbirimize yapacağız böyle inşallah. Evet. Efendim Trabzon'dan Nurdoğan Barış selamünaleyküm. Mübarek hocamın ellerinden öper ve tüm kardeşlerime de selam ve muhabbetlerimi arz ederim. Günahından vicdanen elem duymak ve pişmanlık ile yaygın olan hata, İslam adına diyerek yaygınlaştırılan suçluluk, suçluluk psikolojisi ve ona eşlik eden değersizlik duygusu arasındaki farkları, Kur'an'ın ve sünnetin nazarıyla bize izah etmenizi istirham ediyorum hürmetlerimle. Allah razı olsun. Öyle büyük bir soru sordu ki kardeşimiz, bunu yüz türlü anlatmak gerekir. Bunun yüz türlü cephesi, göçesi vardır. Böyle biraz izah edeyim. İblis, şeytan, bütün arkadaşlarıyla, bütün avanesiyle beraber çalışıyor. Öyle farklı hileleri vardır ki Allah ayeti kerimede ne buyuruyordu? Sizin görmediğiniz yerden, onu görmediğiniz yerden O sizi görüyor. Yani sizi öyle bir hile yapıyor ki, yapar ki siz O'nun hilesini bile anlamazsınız. Bu durumda biz O'nun hilesini anlamayacak ve O'nu göremiyorsak ne yapmamız gerekir? Nasıl bir tedbir almamız gerekir? Mutlaka O'nun hilesini, tehlikesini, Evet. Gören biriyle beraber olmak gerekir ki, mürcid Kamil bunun için gereklidir, Bunun için lazımdır. Öncelikle. Mesela Allah ayet-i kerimede buyurdu ya, Sırat-ı Müstakimin üzerinde oturacağım dediği iblis, onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim. Çoğunu şükreder. Evet, bulmayacaksın dedi. Arkadan gelirken neyi ön Nasıl geliyor arkadan? Geçmişini ona hatırlatıyor. Geçmişte öyle sen şöyle yanlış yaptın, geçmişte böyle yanlış yaptın, böyle eksik yaptın, böyle günah işledin deyip geçmişini getirir önüne koyar. Önüne koyar ki set olsun. Onunla Allah arasına girsin. Rabbini sevmek yerine, hamd etmek yerine, şükretmek yerine şükürsüzlük yaptıracak ya. Ona Şükretirmemek için, sen zaten böyle yapmışsın, zaten böyle yanlışlar yapmışsın. Hatta senin Allah'ın huzurunda durman, onunla konuşman bile doğru değildir. Hangi yüzde duruyorsun diyor huzurda. Şeytan, iblis ne yaptı? Arkadan geldi. Arkadakini getirdi, önüne koydu. Önden gelirken, geleceği bir sefer ona önüne koyar, endişe ettirir. Ne olacak halın? Çocukların hali ne olacak? Nasıl geçineceksiniz? Neyi kazanacaksınız? Böyle e, geleceği. Acaba gelecekte de böyle mesela e, kulluk yapabilecek miyim? Böyle e, öndekini yaklaştırır. Onu gene umutsuzluğa düşürmeye çalışır. Yeter ki Allah'a tevekkül etmesin. Allah'a güvenmesin. Günahını onunla Rabbi arasına koyar. Kardeşimizin söylediği. Böyle onunsa ne olur? O o günahı omuzlarında hisseder. Manevi gücünü kaybeder. Öyle bir ağırlık yapar ki onda manevi gücünü kaybettirir ve ona diz çöktürür. Rabine teveccüh edemez olur. Evet. Kendi hatasından, yanlışından dolayı zaten iblisin istediği de budur. Bu arada o kul hiç farkında olmadan Allah'ın isimlerini inkar etmeye başlar. Hangi isimlerini önce inkar eder? Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu, Allah'ın vedud olup kulunu sevdiğini, rahmetle muamele edeceğini ne yapar? Üstünü örter. O'nun gafur olduğunu, Gafar olduğunu, tevab olduğunu, afu olduğunu üstünü örter. Bu isimleri inkar yoluna gider. O hani böyle önüne koyup ya da omzuna alıp düz çöken hiç farkında olmadan Allah'ın isimlerini inkara başlanmıştır. Yok saymaya başlanmıştır. Evet diliyle o isimleri söyleyebilir ama gönül itibariyle onun gönlüne bu isimlerin nuru tecelli etmediği için bunu tatmıyor ve buna inanmıyor. Evet, bir yerden başlangıç yaptı, diz çöktürdü. Sonra onu Allah'ın isimlerini Evet, inkar ettirmeye, bununla beraber Allah'a şirk koşmaya başlar. Zaten iblisin, şeytanın derdi de budur, cehenneme sürüklemek. Ama asıl sorumlusu kim? Yani bu nereden başlar böyle? Bu dini bilmeyen, imani bilmeyen, daha doğrusu Allah'ı bilmeyen ve tanımayan, kendini alim zanneden insanlardan dolayı bu, bu ümmetin başına gelmiştir. Allah'ı bilmediği için Rabbini anlatmıyor, Rabbini tanıtmıyor. Yani Rabbini beş esmasından anlat desen anlatamaz. Ama neyi biliyor? İşte bir vakit namaz kılmazsan, 70 sene kızgın saçın üzerinde namaz kılarsın. Eğer bir gün bilerek oruç kırarsan, iki ay oruç tutman, peş peşe oruç tutman gerekir. Yok işte, şunu şöyle yanlış yaptın, bu kadar cezası vardır. Bana Rabbimi anlat. Sen alim değil misin? Alim Allah'ı bilen değil midir? Allah'tan haşyet duyan değil midir? Allah'ı bütün azametiyle bilen, idrak eden, iman eden değil midir? Niye onu anlatmıyorsun? Yani senin anlattığını 5 yaşındaki çocuk tabi bilir. Alim bu midir? Hoca bu midir? Evet. İnsanlara da bakır. Herhalde din budur. Bu bildiğine göre, alim olduğuna göre herhalde din budur. Bizim de anlamamız gereken şey işte böyle yanlış yapmamak için, cehenneme gitmemek için, Allah'ın gazabına uğramamak için sanki Allah her an kuruna gazap verecekmiş gibi e, zannetmeye başlar. Sanki azap etmek için bahane arıyormuş gibi. A bak sen yanlış yaptın, sen cehenneme gittin. Diyecek bir imana sahip oluyor. Bu iman olur böyle, iman olur mu? Allah imanın aşk olduğunu, muhabbet olduğunu, Allah'ı her şeyden çok sevmek olduğunu, Resulü'nü her şeyden çok sevmek olduğunu söylemedi mi? Sen Allah'ın kelamını okumadın mı? Sen peygambere hiç bakmıyor musun, hiç anlamıyor musun? Bakıyorsun mesela güzellikten, Allah'ın güzelliğinden hiçbir eser bulunmayan bir kimse, eğer böyle kendine göre ibadet yapıyorsa, o diyor takvali bir kul, o diyor, Allah dostu. Allah'a nereden dost oluyor? Nasıl dost oluyor? Eğer ibadeti, onun imanını arttırmamışsa, Allah'a olan sevgisini arttırmamışsa, Allah için sevmiyorsa, sevemiyorsa, merhameti yoksa, affetmesi yoksa, güzelliği yoksa, ikramı yoksa, o nereden Allah'a yakın oluyor? Yani sen Allah'ı böyle mi tanıdın? Evet, asıl sorunumuz Rabbimizi bilmemektir, anlamamaktır, tanımamaktır. Elbette ki bunu yapması gerekenler bunu yapmadığı içindir. Evet, artık böylelerine taviz vermek doğru değildir. İşte şunları yap kurtulursun diyenlere hoca demek doğru değildir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü her bir huvudu için Gözün arabildiği kadar, gözün görebildiği kadar 99 defter gelecek, verilecek. 99 defter. Niye 99 defter? 99 esmanın içinde olduğu defter. Biri Allah'ın Rahim isminin defteri. Yani kul gerektiğinde Allah onu imtihana tabi tuttuğunda Rahim ismiyle muamele etti mi, etmedi mi? O imkana sahipken merhamet etti mi, etmedi mi? ise kazandı, etmesi de etmediyse kaybetti. Evet bunu o 99 defteri böyle anlamak gerekiyor. Eğer çok namaz kıldı, çok ibadet yaptı, çok hayır işlediyse bu onun imanını arttırır. Allah seriül hesabdır. Allah'ın o güzelliği anında üzerinde görünür. Hazreti insan, Allah'a kul olmuş, abd olmuş, Allah'ın isimlerine ayna olmuş güzel insan. Allah'a yakın insan, peygamberi ahlaka sahip insan, alemlere rahmet insan. Evet. Onun için dinimizi doğru anlamamız gerekir. Rabbimizi doğru tanımamız gerekir. Kendini tanıttığı gibi. Peygamberimizi Allah'ın tanıttığı gibi tanımamız gerekir. Başka kitaplardan değil. Allah peygamberini tanıtıyor. Onun için en büyük en büyük Siyer kitabı, peygamberi tanıtan kitap Kur'an'dır. Kur'an'dan onu tanıyoruz. Tanımamız gerekir. Kendi kendimize öyle bir peygamber hayal etmiyoruz. Evet. Allah razı olsun. Bu kadarlık yeter olsun inşallah. Efendim Nevşehir'den <gülüyor> Zekeriya Yiğit. Selamun Aleyküm. Aleyküm Sizi çok seviyoruz hocam. Sizi Allah için seviyoruz. Sizi Allah için çok sevmek şirk mi? Öyle nurlusunuz ki sizin gibi bir kul olmak için Allah'ıma dua ediyorum. Hocama benim sorum şu, eşlerden biri cennete, biri cehenneme ya da çocuklarının biri cehenneme giderse cennete giden, cehenneme gidene üzülmez mi? Sizi çok seviyoruz, duanızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Önce o güzellik, bakanın gönlündeki güzelliktir. İmanının güzelliğidir. Allah'a olan muhabbetinin güzelliğidir. Böyle bir bakışa sahip olan güzel olmaz mı? Güzellik onda. Evet, Onun için Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Mümin, müminin aynasıdır. Bakan kendini görüyor. Bununla beraber bütün güzellikler Allah'a aittir. Kul Allah'a yakın oldukça güzel olur. Allah ile nurlanır. Onun için bir gayri müslümi, müslümin yaşlı olan birini böyle bir yere koyun. Bir de mümin olan yaşlanmış bir annemizi bir yere karşı yanına koyun. İkisine bakın. ikisi birbirinden ne kadar farklıdır? İkisi de yaşlanmıştır. Yaşlandıkça birinin küfrü artmıştır, çoğalmıştır. Şirki çoğalmıştır, günahı çoğalmıştır. Ötekinin nuri almıştır. Birine bakmaya ya da onunla sohbet etmeye doyamazsın. Hep böyle konuşsun istiyorsun. Ötekine bakınca o da insan ama köfründen dolayı, köfrünün çokluğundan dolayı miden bulanır. İkisi de insan. Tercih meselesi. Kul Allah ile güzeldir ne kadar Allah'a yakın olursa o kadar güzeldir. Kulun Allah'a ayna olması bu demektir zaten. Evet. Eğer kıyamet günü kişinin eşi, anası, babası, evladı cehenneme giderse cennete giden sıkıntı duymaz mı diyor kardeşimiz? Allah ait Kerim'de buyuruyor ki o gün kıyamet günü bütün bağlar kopmuştur. Bütün bağlar kopmuş. Ne demek? Yani artık yeryüzü Allah'ın nuruyla aydınlandığı için gönüller de Allah'ın nuruyla aydınlanmıştır. Hakikat Allah'a göre ortaya çıkmış ve gören hakikati Allah'ın nuruyla gördüğü için her şeyi olduğu gibi biliyor ve görüyor. Görüyor ki Allah her bir hulü kendisine abd olsun, kul olsun diye yaratmış. Eğer anası olsun, babası olsun, evladı olsun kaybetmişse, o Allah'a yakın değilse Allah'a yakın olan onunla kendisi arasındaki bağ kopmuştur. Kim Allah'a ne kadar yakınsa ona da o kadar yakın olur. Allah'tan ne kadar uzaksa o kadar da kendisinden uzak olur. Zahiri bağlar kopmuştur. Artık manevi bağlar geçerlidir orada. Dünya hayatı gibi değil. Ahiret hayatı evet, Allah'a göre, Allah'ın nurunun tecellisine göre hal aldığı için aradaki bağlar kopar. Zahiri bağlar, evet bu sefer manevi bağlar devrededir. Cennete gidenler kim Allah'a ne kadar yakınsa onu o kadar sever. Allah'tan ne kadar uzaksa o kadar da onu sevmez. En yakını olsa bile. Allah ayet-i de buyuruyor ki, müminlerden hiç kimseyi şöyle göremezsin. Anası da olsa, babası da olsa, evladı da olsa, kardeşi de olsa, en yakını da olsa, onları Allah'a şirk koşanlara, kafir olanlara dostluk gösterdiğini göremezsin dedi. Demek ki burada bunu anlamak gerekiyor. Eğer biri müminse, onun hali böyledir. Burada da böyledir. Sadece orada değil, burada da böyledir. Evet, beşeri bir bağ vardır, zahiri bir bağ vardır. Bununla beraber bütün çabasıyla, gayretiyle onu Allah'a davet eder. O kurtulsun ister, o iman etsin ister. O günahtan kurtulup, evet, ibadet ehli bir kul olsun ister. Bunun için çaba gayret sarf eder. Ama o haliyle ölünce bağ kopar çünkü iş bitti. Kazandıysa kazandı, kazanamadıysa kazanamamış kaybetmiştir. Orada da evet bu hal olduğu gibi bu sefer farklı bir şekilde gerçek manasıyla Allah'ın nuruyla aydınlandığı için e, ortaya çıkar ki kul hiçbir şekilde elem duymaz, acı duymaz, bağ kopmuştur. Bağı yok yani herhangi bir yabancı ile aynıdır. Sadece biri önce dünyaya gelmiş, onu dünyaya gelmesi için vesile etmiştir. Bak o kadardır. Evet. Onun için herhangi bir şekilde cennete üzülmek yoktur, özün duymak yoktur, elem duymak yoktur. Çünkü nazarı Allah'ın nazarıyla nazar ediyor. Allah'a göre bakıyor. Hükmü de Allah'a göre veriyor. Kendi zahiri bağına göre değil. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Orhan Tunç, kul ucubtan nasıl kurtulur? Ucub. <gülüyor> Ucub kendini beğenmek demektir. Kendini beğenmek. Benlik yapmak demektir. Kendinden kurtulabilmesi için iman etmesi gerekir. Rabbim Allah'tır demesi gerekir. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum demesi, diyebilmesi gerekir. Rabbim ne derse o demesi lazım ki, o kibirden, gururdan, riyadan, ucuptan kendini beğenmekten kurtulsun. ''Eğer kul Rabbim Allah'tır'' derse, bilir ki kendisine ait hiçbir şey yok. Her şeyi Allah'a ait. Allah onu dilemiş, terkip etmiş, yaratmış, ruhundan nefretmiş, Hazreti insan olarak yaratmış, kendisini harife olarak yaratmış, dünyaya göndermiş, varlıkta o tutuyor, rızkını o veriyor, kazansın diye hidayeti o gösteriyor, o yürütüyor, gücü kuvveti o veriyor. Kendisindeki bütün varlık Allah'a ait. Bütün isimler, bütün güzellikler, sıfatlar O'na ait. O'nun görmesi, işitmesi, bilmesi, sevmesi, irade etmesi hepsi Allah'ın ikramı Allah'tan. Buna iman eden biri, bunu anlayan biri nasıl kibre, ucuba düşebilir? Nasıl kendini beğenebilir? Beğenecekse Allah'ı beğenmesi gerekir. Allah'a hamd etmesi gerekir, şükretmesi gerekir. Eğer biri kibre, ucuba düşüyorsa bunun imanı yoktur. İman olmaz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez. Zerre kadar ben benim dersen, bana ait dersen, ben dersen kaybet İmanını bütünüyle kaybediyorsun. İmanına küfrü, şirki katmış oluyorsun. İmanı bozar, kibir imanı bozar. Kim cehenneme gidiyorsa kibrinden dolayı gidiyor. Kim kafir oluyor, müşrik oluyor, münafık oluyorsa kibrinden dolayı oluyor. Ben biliyorum diyor. Ben biliyorum, dolayısıyla iki yüzlük yapıyor. Ben biliyorum diyor, münafık oluyor. Evet. Mümin odur ki, her konuda Allah bilir diyendir. Allah neyi bana bildirdiyse ben onu biliyorum. Allah'tan başka bir şey bilmiyorum. Allah'ın söylediğinden başka bir şey bilmiyorum. Allah'ın güzelliğinden başka bir şey bilmiyorum. Beni imtihana tabi tutarken ondan rahmetten başka bir şey bilmiyorum. Hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Aftan, mahfretten başka bir şey bilmiyorum. Sevmesinden başka, muhabbetinden başka bir şey bilmiyorum. İkramından başka bir şey bilmiyorum diyendir. Yoksa kendi kendine benlik yapmış, ben demiş. Sen hiçbir şey olmadığını biliyorsun. Evet. Bununla beraber Allah soruyordu. Söyle onlara. Onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar kendi kendilerinin yaratıcıları midir? Yoksa yerleri gökleri onlar mı yarattı? Sor cevap versinler. Yani sormak lazım. Sen kendi kendini sen mi yarattın? Aklını sen mi yarattın? O bilgiyi sen kendin mi elde ettin? Hepsi Allah'ın ikramı değil mi? Bu durumda Allah'ın karşısında nasıl varlık iddia eder? Nasıl kibirlenirsin? Ya da başka bir varlığa karşı nasıl kibirlenirsin? Ya da bir hayvana karşı nasıl kibirlenirsin? O tesbihini yapıyor. Hamd ile Rabbini tesbih ediyor. Öyle buyurdu. Gökyüzünde uçan kuşlar, yer yüzünde yürüyen canlılar her biri sizin sizin gibi bir cemaattır dedi. Böyle Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Kime karşı üstünlük yapıyorsun? Rabbini hamd ile tesbih yapana karşı mı? Yoksa insana karşı mı? Neyini beğeniyorsun? Evet, eğer beğeneceksen Rabbini beğen. Rabbinin senin üzerindeki tecellisini beğen. Kendi üzerinden Rabbini sev. Kendini bir ayet gibi, bir kitap gibi oku. Rabbinin kitabı. Bütün varlığı böyle oku. Sorun iman nedir İman varsa kibir olmaz. Kibir varsa iman olmaz. İblis niye kovuldu? Kibirlendiği için. Ben hayırlıyım. Ben ondan hayırlıyım dediği için. Kibirlendi. Biz de herhangi biri için ben ondan hayırlıyım dersek kibirlenmiş oluruz. Kovulmayı hak etmiş oluruz. Allah ne buyurdu? İn oradan. Orası senin kibirleneceğin yer değildir. İn oradan ne demek? Aşağıların aşağısına seni indirir Allah demektir. Sen kibirlenirsen. Buluduğun yerden seni aşağı indirir. Seni insanken seni hayvan konumuna getirir demektir. Onun için kibirden uzaklaşmak gerekir. Kibirden kurtulabilmek için de iman etmek gerekir. Marifetullah'a sahip olmak gerekir ki kurtulabilelim. Efendim bir ara vermemiz sana da eder. Evet. İzin olursa bir ara verelim de. Tabii. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.